Fe inne istıqa'l hadisi kitabullah ve hayral hidiye Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrül umuri muhtesatuha ve kulle muhtesetin bid'a ve kulle bid'aten dalale ve kulle dalaletin fînar. Riyadus Salihin şerhine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kitabın 131 no'lu hadisinde kalmıştık. Bu hadis Ebu Hurayra radıyallahu anh'ten Allah Resulü aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu. Bakınız, Allah'ın kendisiyle günahları yok edeceği ve dereceleri yükselteceği şeyleri size açıklayayım mı? Sahabeler, evet, açıklay Allah'ın Resulü dediler. Allah Resulü ve vesselam, zor zamanlarda bile olsa abdesti tam olarak kalmak, mescitlere gidişte adımları çoğaltmak, namazdan sonra ikinci bir namazı beklemek. İşte bunlar ribattır, işte bunlar ribattır. Yani ribat, e, bağlılık, adımlar. E, kelime ıslah olarak Müslümanların sınırlarını beklemek demek. Yani fazleti hakkında müstakil olarak pek çok hadisler gelmiştir. Yani Müslümanların memleketlerini sınır bekçiliği, nöbetçilik yapmak. Bunun fazleti aynı Allah yolunda cihad etmek gibi. İşte burada nefisle ve şeytana karşı bir cihad söz konusu olduğu için Allah Resulü aleyhissalatü vesselam abdesti güzelce alıp mescitlere adımları çoğaltmayı ve e, mescitte bir namaz vaktinden sonra diğer bir namaz vaktini beklemeyi, abdesti bir şekilde mescite beklemeyi, bu şeytana karşı ve nefsin askerlerine karşı Allah yolunda bir cihattır, yani ribattır. Allah yolunda nöbet beklemek gibidir diyerek e, bunu övüyor, bunu Müslim rivayet etmiştir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ebu Musel Eşer radıyallahu anh'den gelen rivayette de kim iki serinlik zamanına rastlayan namazları kılarsa cennete girer buyurmuştur. Bununla sabah ve iki namazlarını kastetmiştir. Bunu da buhari ve Müslim rivayet ederler. Yani burada iki serinlik namazı özellikle tabii ki cemaatle namaza katılmak. Sabah ve iki namazının hangisinin orta namaz olduğu. Kur'an-ı Kerim'de bahsedilen orta namazın sabah mı yoksa ikinli mi olduğu şeklinde ihtilaf vaki olmuş. Fakat sabit olan haberlerde Kur'an'da geçen salat-ı musta, orta namazın ikin namazı olduğu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam tarafından tasrih edilmiştir. İşte bu iki vakti cemaat ve kılmaya özen gösteren kimsenin bu ameliyle cennete gireceğini bildiriyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Diğer bir rivayette, Musa Musel Eşar Radyalan'tan gelen rivayette, bir kimse hastalanır veya yola çıkarsa, evinde sıhhatli olduğu zamanlarda yaptığı ibadetlerinin sevabı gibi sevap yazılır. Bunu Bukhari rivayet etmiştir. Yani bir Müslüman, normal vakitlerde hasta olmadığı, sağlıklıyken ve mukim olduğu, yolcu olmadığı zamanlarda bir takım hayırlar, ibadetler yapmayı adet, itaat edinmişse, alışkanlık haline getirmişse, Hastalandığı zaman bunları yapamadığında aynen yapmış gibi sevabı kendisine yazılır buyuruyor. Yine yolculuk sebebiyle bu ibadetleri yapmıyorsa aynen kendisine yazılır. Mesela kişi revatip sünnetler bile olsa, mukimken sürekli revatip sünnetleri kılıyorsa, işte sabahtan önce iki, öğleden önce dört, sonra iki, akşamdan sonra iki, yazdan sonra iki, bu 12 rekat namazı düzenli olarak mukimken kılıyorsa, Seferde kılması yasak biliyorsunuz. Yani sünnete uygun değil. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam seferdeyken farz namazları kısaltır. Bu nafile namazları ise hiç kılmazdı. Sünnet olan budur. Bir kimse bunları seferde de kılmaya kalkarsa sünnete muhalefet etmiş olur. İşte bu kimse muhkemken kıldığı için seferdeyken de kılmamış olsa bile aynen kılmış gibi bu vakitlerin revatip sünnetlerinin e, sevapları aynen kendisine yazılır. Bu hadisi Bukhari rivayet etmiştir. Yine e, i̇bn Ömer radıyallahu gelen rivayette Bukhari ve Müslim'in rivayet ettikleri hadiste Allah Resulü aleyhissalatü vesselam dünyada bir garip gibi yani gurbetteki bir kimse gibi ol. Yani memleketinden ayrılmış da bir gurbet diyarda derhal geri memleketine dönmek üzere yani oraya gönlünü bağlamayan bir kimse gibi ol. Bizim asıl yurdumuz ahirettir. Bunu işaret ediyor Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam. Ebedilik yurdu ahirettir. Dolayısıyla dünya bir misafirhane. Bunu böyle gör diyor. Bir yolcu gibi ol dünyada. Dünyada yolcu gibi olan yani gurbetteki bir kimse gurbet vatanında oraya bağlanmaz. Burada mal mülk, yatırım bu şeylere Bel bağlamaz da bilakis asıl vatanında döneceği zaman orada kendisinin yanında kalacak şeylerle uğraşır. İşte dünyada bir garip gibi ol veya geçip giden bir yolcu gibi ol. Hastalıklı zamanlar için sıhhatli zamanlarından al diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Çünkü sıhhatli zamanlarda söylediğimiz gibi meşru, nafile, sünnet olan ibadetleri yerine getiren kimse hastalandığı zaman bunları yapamazsa aynen... Sıhhatliyken yapmış gibi buna ecir yazılır. Ama sıhhatliyken yapmadı. Hastalandı ve yapamaz oldu. Pişman oldu diyor ki, ya Rabbi sağlıklı olsaydım şu nafileleri kılacaktım. Yani canım iki rekat işte şu sünneti kılmak istemişti ama şimdi hastayım kılamıyorum. Dedin, buna bu sevap yoktur. Niye? Bu samimi değil. Çünkü böyle bir niyetin olsa, sen sağlıklıyken imkanın varken bunu yapardın. İhtiyarlık zamanlar için gençliğinden al diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Yani gençlik e, kuvvet sahibiyken e, bu nafile bir takım ibadetlerden nasibini al ki yarın ihtiyarlayıp belin bükülüp elin dizin tutmadığı zaman bunlar yapamaz olduğunda mahrum kalmayasın. O zamanki pişmanlık fayda etmeyecek. Gençken ne yapabiliyorsa bunlara devam et ama bunlara devam etme azmindeyken Başına bir iş gelir, hastalık gelir, ihtiyarlık gelir ve yapamaz olursun. İşte o zaman aynen yapmış gibi bunların necrini alırsın. İşte gençliğinden ihtiyarlık zamanların için al ifadesi bunu e, anlatır. Ve ölümün içinde hayatından al. Kişi öldüğü zaman amel defteri kesiliyor biliyorsunuz. Meşhur hadiste Ebu Ureyri Radyalan'tan gelen rivayette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam üç şey hariç diyor. 3 şey hariç. Ölünün, ölen kimsenin amelleri Ademoğlu'nun amelleri kesir. Bu üç şey geride bıraktığı salih evlat yine geride bıraktığı ilim kitabı veya mushaf veya sadakayı cariye diyor. Sadakayı cariye devam eden akıp giden sadaka demek. Yani kişi bir hayır yapar dünyadayken bir hasenat işi yapar bundan faydalanan olduğu sürece diyelim hastane yaptırdı. Sırf Müslümanlara Faydalı olsun diye, insanlara faydalı olsun diye Allah'ın rızasını gözeterek bundan dolayı bir hastane yaptırdı. Bu hastaneden gelip tedavi olanlar olduğu sürece bu zatın ölümünden sonra da aynen yazılmaya devam eder. Veya bir sünneti ihya etti. Bir sünneti ihya etti veya bir bidatla mücadele etti, Onu ortadan kalkmasına vesile oldu. Bunlar onun yerine, yani bidatı yok ettiği zaman, kişi sünneti ihya ettiğinde, o sünnetle amel edenlerin e, ecri kadar aynısı, onlardan hiçbir şey eksilmek için bu kimseye aynen yazılır. Diğer bir hadiste de yine bu belirtilmiştir. Yani e, kişinin demek ki hayatından ölümü için alması, ölümünden sonra devam edecek ameller içindir. Yoksa işte birisi Kur'an okur, ölüye hediye eder. Bunların aslı yoktur. Yani sünnette aslı yoktur. Allah Azze ve Celle Necm Suresi 39. ayetinde her kişiye her nefse ancak kendi çabalayıp gayret gösterdiğinin karşılığı vardır. Buyuruyor. Peki bu hadis bu ayetle çelişmiyor mu? Hiçbir şekilde çelişmez. Çünkü bu yine insanın kendi çabalayıp gayret ettiğidir. Mesela salih bir evlat yetiştirir veya hayırlı ilmi öğretir. Hay, e, hayra vesile olan onu işleyen gibidir buyruluyor hadis-i şerifte. Herhangi bir hayra vesile olan onu işleyen gibidir. Yani sen bir hayra vesile oldun, öğrettin, ilmi öğrettin, sayı ilmi öğrettin. Bununla amel edenlerin ecri aynen sana yazılmaya devam eder. Yani sen kendi sayı gayretinin karşılığını alıyorsun. Ama ölümünden sonra da devam ediyor. Bunun dışında ameller kesilir. Bu kimse artık e, mesela Kur'an okuyorlar kabirde bu Kur'an'ı oku, okuyanı e, duyamaz. Eğer duyarsa bile, böyle bir ihtilaf var, Şayet duyuyorsa bile bunun sevabından artık faydalanamaz. Neden? Artık amel defteri kapandı, kesildi. Eğer hayatında Kur'an hafızları, Kur'an okuyucuları yetiştirmiş, Kur'an öğretmişse, zaten bu amelinin karşılığı olarak öldükten sonra da o Kur'an'ı okudukça, öğrettiği kimseler okudukça kendisine yazılmaya devam eder. Kendi amelinin karşılığıdır bunun içinde zaten kabre gitmeye gerek yok. Yani kabre gitmenin hiçbir manası yok. Ölü bunu dinlemez. Dinlese bile sevabından faydalanamaz. Onun amel defteri artık kapanmıştır. Bu yüzden hayatta e, ölümünden sonra da devam edecek sevapları elde etmeye çalış diye işaret ediyor Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam ve o hadisin devamında İbn Ömer hadisin devamında kendini kabir ehlinden say buyuruyor. Udnefsike min ehlel kubur. Yani kendini dünyada kabir ehlinden sayman Başka bir hadis-i şerifte lezzetleri kaçıran ölümü çokça anın, zikredin, hatırlayın buyuruyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yani ölüme hazırlık olun. Ölüm mutlaka her birerimizin başına gelecek. Öyle ya da böyle. Önemli olan işte bunu hatırdan çıkarmayıp ölümden sonra rezil olmayacağımız amellerle, kabrimize gitmemiz. Yani kabri elinden say. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir kabristana uğradığı zaman biliyor musunuz şu an bu kabirdekiler neyi arzu ediyorlar? Vallahi onlara dünya ve içerisindekilerden çok daha sevimli bir şey iki rekat namaz kılabilmek. Bunu arzu ediyorlar diyor. Yani artık ölmüşler. Böyle bir imkanları kalmamış. Şu an bu kabirdekiler iki rekat namaz kılabilme fırsatı verilmesi için bütün dünya ve içindekileri verirlerdi buyuruyor. Evet. Cabir radıyallahu anh'ten gelen rivayette her güzel iş, her güzel amel sadakadır buyurmuştur Allah Resulü aleyhisselatü vesselam. Bunda Bukhari edep babında rivayet eder. Her güzel iş, her hayır bir sadakadır. Tabi burada bu hayırların, bu güzel işlerin Allah Resulü aleyhisselatü vesselamın sünnetine mutabık olan şeyler olması önemli. Mesela e, bu böyle başıboş değildir. Bu e, Düşünün, kimisi mevlid yapıyor ve ya buna hayır diyor. İnsanların hayır dediği şey değil. Allah ve Resulünün hayır dediği şeyler kastediliyor burada. Her hayır sadakadır. Yani e, amelin meşru olması mutlaka Nebi Aleyhisselatü Vesal'ın sünnetine mutabık olmasıyla bilinir. Hayır ancak budur. Yoksa görünüşte insanların hayır kabul ettiklerince şeyler vardır ki o aslında şehirdir. Tıpkı i̇bn Mesud radıyallahu anh'ın dediği gibi. O bir topluluğu malumunuz. Mescid-i Nebevi'de taşlarla zikrederken bulduğunda siz ne yapıyorsunuz diyor. İşte biz bu taşlarla Subhanallah deyişlerimizi, Elhamdülillah deyişlerimizi, Allahu Ekber, La İlahe İllallah deyişlerimizi sayıyoruz diyor i̇bn Mesud radıyallahu anh bunu Allah Resulü yapmadı, sahabeler de yapmadı. Ve Allah Resulü daha vefat edelim. çok olmadı, ne de çabuk sapıttınız diyor. Yani bu getirdiğiniz şey, eğer hidayet olsaydı bunu Allah Resulü getirirdi. Sahabeler yapardı, onlar da yok. O halde bu ancak bir sapıklıktır diyor. Onlar diyor ki, vallahi ey Ebu Abdurrahman biz sadece hayır elde etmeyi istedik. Bakın hayır diyorlar onlar da. Bizim amacımız hayır elde etmek istemek, niyetleri güzel, Allah'a zikretmek ve bu zikredişlerimizi de taşlarla sayıyoruz diyor. Siz diyor sayacaksanız artık günahlarınızı sayın. Çünkü şunu iyi bilin ki Allah'ın ecirlerinizden hiçbir şey eksiltmez diyor. Vallahi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bize bildirmişti ki amellerini çok beğeneceğiniz Görmüşteki amellerini, Kur'an okuyuşlarını, namazlarını, buna benzer amellerini çok beğeneceğiniz, hatta kendinizden de üstün göreceğiniz bazı kimseler gelecek. Fakat bunların Kur'an okuyuşları gırtlaklarından aşağıya inmeyecek. Ve bu kimseler okun yaydan çıktığı gibi dinden çıkacaklar. Sakın onlar siz olmayasınız diyor. Gerçekten de bu, bu bir basirettir yine İbn-i Mesud radiyallahu anh'ten. E, bu olaya şahit olan Amr bin Selim'e e, olayın rabisi diyor ki i̇bn Mesud radıyallahu anh'ın kendilerinden yüz çevirdiği, yani o engel olmaya çalışıp da bidat üzere olduklarını bildirdi bu kimseleri. Biz diyor, Nehrevan Savaşı'nda Ali radıyallahu anh'ın safındayken karşı tarafta, yani harcıların safında bize karşı vururken gördük diyor. Yani onlar hayır diye niteledikleri bir amel işlediler. Fakat Allah Resulü aleyhisselatü vesselamın sünnetini gözetmediler. Sahabelerin bu konudaki uygulamasını gözetmediler. Demek ki hayır gibi görünen her şey aslında hayır değil. Dolayısıyla bu hadisi bu manada anlamak lazım. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinin sınırında anlamak lazım. Ee, sözlerin en hayırlısı Allah'ın kitabıdır. Hutbetül Hacı'da belirtildiği gibi. Yolların en güzeli Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın yoldur. İşte Allah'ın kitabında ve Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın sünnetinde hayır olarak gördüğünüz ne varsa bilin ki bunların hepsi bir sadakadır diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. İşlerin en kötüsü dinde sonradan ortaya çıkarlanlardır. İnsanlar buna hayır dese de, güzel dese de bunlar kötülüktür. muhtes olan, sondan çıkarılan şeyler. Her bidat sapıklıktır. Allah Resulü sapıklık diyor buna. Ömer radıyallahu diyor ki insanlar güzel görseler dahi bütün bidatlar sapıklıktır. Burada nekre bir ifadeyle Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kullu bidatun dalal diyor. Yani bidat kelimesi de e, nekredir. Yani burada bid'atin demek ki güzel bir şeyi olamaz. Güzel bid'at diye bir şeyden bahsedilemez. Kullu bid'atun ifadesi her ne varsa bid'at olan. Yani dinde Allah'a yakınlaşma uğruna ortaya çıkarılmış, ibadet namına uydurulmuş ne varsa, görünüşte hayır bile olsa, onların hepsi sapıklıktır diyor Allah, Allah Resulü Aleyhisselatü Sonra, her sapıklık ateştedir. Yani bu sapıklık sahibini ya ebedi ateşte bırakır veyahut da ebedi olmaz da cehaletle eşlenmiştir. Ebedi olmaz fakat bu günahlarını yandıktan sonra çıkması mümkündür. Ama ifade genel her sapıklık ateştedir. Cabir radiyallahu hanıten gelen diğer rivayette Allah Resulü aleyhisselatü vesselam buyurdu ki bir Müslümanın diktiği ağaçtan yenen her şey ağaç dikmek bakın burada bir Müslüman diktiği ağaçtan yenen her şey onun için kesinlikle sadakadır. O ağaçtan çalınan her şey onun için kesinlikle sadakadır. Ağaç dikiyor, çalınan şey bile ona sadaka olarak yazılıyor. Bu ağaçtan birileri çalsa bile o sadaka olarak yazılıyor. O ağaçtan eksiltilen her şey onun için kesinlikle bir sadakadır. Öyle ya da böyle yani ister meşru yolla ister gayri meşru yolla alınsın bu. O ağacı dikene bir sadakadır diyor. Müslüm rivayet etmiştir bunu. Diğer bir rivayette Müslüman kimse bir ağaç diker de ondan insan, hayvan veya kuş yerse bu yenilen şey kıyamete kadar o kimse için bir sadakadır. İşte bu da kişinin ölümünden sonra devam edecek sadakayı cariyeye, devamlı, devam eden sadakaya başka bir örnek. Kurt kuş yese bile o bile ecir oluyor. Diğer bir lafzında da bir Müslüman bir ağaç diker veya iki neker de ondan insan, hayvan ve kuşlar yerse o yedikleri şeyler o Müslüman için bir sadaka olur. Bunların üç lafzını da Müslim müsakat babında rivayet etmiştir. Evet. Cabir radıyallahu anh'ten yine Selime oğulları Mescid-i Nebevi'nin yakınına taşınmak istediler. Durum Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e ulaşınca onlara Duyduğuma göre mescide yakın bir yere taşınmak istiyormuşsunuz. Onlar da evet ey Allah'ın Resulü bunu istedik dediler. Nebi Aleyhisselatü Vesselam Ey Selime oğulları yerinizde kalın ki her adımınıza sevap yazılsın. Yerinizde kalın ki her adımınıza sevap yazılsın buyurdu. Müslim rivayet etmiştir. Diğer bir lafzında her adım için bir derece vardır. Bir derece sevap vardır buyurulmuştur. Burada işte Müslümanın ee, mesela ezanı duymayacağı bir yerde bile olsa, namaz vakitlerini gözeterek, ayak üstünde yürüyerek geldiği her adımına bir ecir vardır. Bunun manası e, şu demek değil. Mesela e, biz kardeşlerimizden isteğimiz şu ki e, burada bir sünnet mescidi var. E, dolayısıyla sünnet eyle kardeşlerimiz buraya hicret etmeli. Buradaki daveti kuvvetlendirmeli. Çünkü Türkiye'de başka bir yerde maalesef böyle bir ortam yok veya çok fazla yok öyle diyelim. Bu davet için Müslümanların bir arada mescitte hayatlarını ihya ederek, Allah'a ibadetle sahih ibadetle, ilim öğrenerek ve daha başka mescitteki hayırlardan istifade ederek hayatlarını idame ettirmeleri ve bu ortamın sağlanması için hicret etmeleri gerekir. Hadisteki ifade Mescide uzak bir yerde yürüyerek gelen kimse hakkında böyle bir kimseye Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam taşınmasının gerekmediğini söylüyor. Mesela ne için? Her attığı adıma ona ecir vardır çünkü. Giderken ve dönerken attığı her adıma ecir vardır. Kişi burada Allah'tan bu sevabı bekleyerek mescide gelirken bunu gözetmeli, vakitleri gözetmeli cemaatte namaz kılınacağı zaman veya ilim meclislerine gelineceği zaman. Çünkü ilim meclisleri, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın diğer bir hadisinde belirttiği gibi cihattandır. Allah yolunda cihattandır. Ve cihadın en üstünüdür bu. Yani şeytanın zelil edildiği, bidatlerin imha edildiği, sünnetlerin ihya edildiği. Dolayısıyla kafir düşmanların, dışarıdaki kafir düşmanların, İslam'ın dışında kalan Yahudilerden, Hristiyanlardan ve kitapsız kafirlerden bu düşmanların karşısına dikilecek iman sahibi, sahih bir iman sahibi ve salih amel sahibi Müslümanların e, dimdik, kafirlerin karşısında durabilmesi için bunlar şarttır. Yani Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Medine, e, Medine döneminden önce Mekke devrinde işte bu toplumun yani cihad edecek toplumun yetişmesi için çabaladı. İnsanlar eğitildi. E, samimi bir e, gayret üzerine ve sahih bir ilim üzerine bu hicret vaciptir. Yani Müslümanların bu konuda buna icabet etmeleri gerekir. Burada işte e, devlet izni, anne baba izni veya başka makamların izni söz konusu değil. Yani bunlar engel değildir. Bu Allah yolunda e, farz olan cihattandır. Yani farz aynıdır. Farzlık ifayede değil. Cihad farzlık ifayedir. Düşmanla harp. Ama ilim her Müslümana farzdır. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ilim her Müslümana farzdır diyor. Ve sayı ilmin ee İhya edildiği, öğ eğitilip öğretiminin yapıldığı, hayata geçirildiği bu ortamlara hicret Müslümanlar üzerine vaciplerdendir. Eğer Müslüman kişinin yaşadığı ortamda, bulunduğu çevrede, eğer bir cuma namazını bile kılabilecek bir ortamı yoksa, yani bazı yerler var, cuma namazı kılacakları bile mescit yok. Ha var da işte Diyanet'in mescidi var, Diyanet'in camii var. E, Diyanet'in camii olsun ne olur? Keşke diyanet camilerinde bu sünnetler gözetilse, Allah'ın dinine uygun yapılsa da böyle bir sıkıntımız olmasa. Zaten bütün sıkıntı burada. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam imamların ve müezzinlerin bu konuda sorumlu olduğunu bildiriyor. İmam kendisine güvenilen kişidir. Hangi konuda? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın namazı neyse, bunu insanlara kıldırmak, ona uygun bir şekilde, sünnete uygun bir şekilde namazı kıldırmak, işte tabiri erkanı, hoşu, bunlara dikkat etmek, vakte riayet etmek ve müezzinler, kefildir diyor. Müezzin, müezzin, mesela maaş veriyor Diyanet. Niye veriyor müezzine maaş? Aslında haybi. Müezzinler haram yiyor. İmamlar da yiyor da. Yani müezzinin maaşı haram, imamın maaşı haram. Neden? Hak etmiyorlar, görevlerini yapmıyorlar Müezzinler hakkındaki bu fazilet Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam müezzinler hakkında pek çok hadislerinde ölmüştür müezzinleri, müezzinlik görevini. Ne için? Onlar çünkü vakitleri gözetirler. Bugün inanın resmi maaşlı bir tane müezzin getirin ki şu namaz vakitlerini size tarif etsin. Kendisi bilmiyor. Onun bildiği namaz vakti Diyanet'in çıkardığı takvim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam biz ümmi bir ümmetiz. Bakın bu ümmetin özelliği bu. Bizim ümmi bir ümmetiz, hesap yapmayız ve yazmayız diyor vakitler hususunda. Hesap yapmayız ve yazmayız. Bazen e, Müslümanların bulunduğu yerleşim biriminde vakitler farklılık gösterebilir. O yüzden bunun her gün nizami olarak gözetilmesi gerekir. Sabahın vakti, öğlenin vakti, ikindinin vakti, akşamın vakti, yatsının vakti. Yani müezzinin vazifesi budur. Diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, kıyamet gününde müezzinlerin boyunları en uzun kimseler olacak. Niçin en uzun kimseler olacak? Yani bir kimsenin boynunun uzun olması fazilet midir? Bunun fazilet olmasının sebebi şu, İnsanlar hadiste buyrulduğu gibi terlerinden gırtlaklarına kadar, kiminin dizine kadar gelecek, kiminin gırtlağına kadar gelecek, ter içerisinde kalacaklar. O zaman en rahat insanlar müezzinler olacak, onların boyunları uzun olacak buyruluyor. Neden bu boyun uzunluğu? Çünkü onlar güneşi gözetlerler. Namaz vakitlerini gözetlerler ve onlar kefildir. Yani bu konuda kendilerine güvenilmiş emanet sahibi kimselerdir. Bu emaneti eda etmediklerinde bu emaneti eda etmediklerinde onların adı hain oluyor. Yani emanete hıyanet eden bir hain. Bunlara hainlik ettikleri için maaş veriliyor. Zaten namaz vakitlerini bugün e, sünnete göre gözetmeye kalkın denemesi bedava. Yani bir gün boyunca bir gözetleyin. Müezzinler beş vakit namazın kaçta kaçına isabet ediyor. Yani her şeyi bırakın. Dediğimiz gibi müezzine namaz vakitleri nasıl tespit edilir deyin. Zaten orada hat kopar. Bilmiyorlar ki. Sünnetle alakaları yok. İmama sorsan ki Allah Resulü Aleyhisselatırsan namazı nasıl kılardı? Bana delillerle bir anlat desen. Delillerden haberi yok. İnan. imam. Bukhari, Kur'an suresi mi yoksa hadis kitabı mı, onu bilmiyor. Böyle imamlar var. Ve bu adam maaş alıyor. Bukhari, Müslim, bunun gibi isimler Kur'an suresinin adı mı yoksa bir hadis kitabı mı inan bunun ayrımını bilmeyen imamlar var. Görmemiş ki. Yani gösterilmiyordu zaten okullarda artık bu tip şeyler. Ee, tamamen Kalifiye eleman yetiştirme üzere. Yani e, liyakat gözetilmiyor. İşte bu liyakatın gözetildiği yerler mescitlerdeki ilim meclisleridir. Bugün dini eğitim böyle olduğu gibi tıbbi eğitim ve diğer e, beşeri ilimlere dair eğitimler de böyle. Adam mesela üniversiteyi kopyayla şunla bunla veya torpille öyle ya da böyle... Geçiyor tamam diye eline bir diploma veriyorlar. Sen adam doktor zannediyorsun. Aslında hiç alakası yok. Yani bugün doktor diye karşınıza çıkan insanlar bunların doktorlukla, tıpla bir alakası yok. Tıplı bilmeyen insanlar. Ezberletilmiş bir takım şeyler var. ilaçlar var, şunlar var. İşte deneme yanılma. Ona bunu yaz, buna bunu yaz. Zaten e, reprezentlar e, gereken yönlendirmeyi yapıyor. Doktorluk bu. İğne vurmayı bilmiyor doktorlar. Yani bizzat o mesleği yaptığım için çok doktora şahit oldum. Tansiyon ölçmeyi bilmiyor, iğne yapmayı bilmiyor. Yani pratik alanda zaten becerisi yok ama doktor olmuş. Yani o 4 senelik eğitimin sonunda bu diploma bir şekilde elde etmiş. Ezberci elde etmiş. Ama pratik alanda hiç alakası yok. İlahiyat da böyle. İmamatik fakülte e, liseleri de böyle. Diğer e, okullarda bu şekilde. Yani yetişmiş eleman veya liyakat elde etmiş kimseler burada kesinlikle söz konusu değil. Bu e, pürüze çok önceleri İbnül Cevzi Allah Saidül Hatır kitabında dikkat çekmiş. İşte şimdi diyor medreseler çıktı. İnsanlar medreselerde unvan elde edebilmek için medreselere gidip geliyorlar. Mescide gidip gelmeyi terk ettiler diyor. Yani o zaman bu sıkıntıya işaret etmiş. İşte bugün de üniversiteler var. ilahiyat fakülteler var veya e, diğer kurumlar var liyakat oradan kaybolmuş. Ama mescidin hayati fonksiyonuna baktığınız zaman Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam madem yolların en güzeli Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yolu çocukların eğitimi mescitte. Yaralıların tedavisi mescitte. İcabında bir çadır kuruluyor mescidin içerisine yaralılara orada bakılıyor. Askeri karargah mescit Yani mescidin fonksiyonları çok. Bayramlarda, düğünlerde eğlence yine mescitte. İlmi eğitim yine mescitte. İbadet de mescitte. Mescitte bir tek hat uygulanmıyor. Yani hatlerin uygulanması mescitlerde yasak, alışveriş yapılması mescitlerde yasak, itik aranması mescitlerde yasak. yani yasak olan istisnaları hariç tuttuğunuz zaman mescidin fonksiyonu çok geniş. Yani Müslümanın hayatı mescitte. Dünya kulluk görevini yerine getirmek için imtihan edildiğimiz bir yurt. Ve burada başarılı olmanın yolu mescitten geçiyor. Yani günlük iyaşesini kazanmak için çarşı pazarda işinde gücünde olan insanlar da var tabii ki. Allah Resulü zamanında olduğu gibi. Bunlar en azından mutlaka cuma namazlarına iştirak ederek bu hutbeye hutbede vaaz-ı nasihat alıyorlar. Müslümanlarla birlikteliği devam ettiriyorlar. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bazı günler vaaz-ı nasihatte bulunduğu, ders verdiği ortamlar var. Buna müsait olanlar katılıyor. Ama mutlaka katılıyorlardı. Hepsine katılan vardı, bir de hepsine katılamayan vardı. işi gücünden dolayı. Yani bizim kastımız şu değil, herkes mescitte sabah akşam 24 saat mescitte geçirsin, bu değil. Ama ilimle meşgul olan yani farz-ı kifaye olan ilimleri eda eden birleri mutlaka bulunmalı. Her Müslümana farzı aynı olan ilimler ise zaten ferdi olarak öğrenmesi gereken ilimler. Eğer farz-ı kifaye yani birleri yerine getirdiği zaman farz-ı kifayeyi diğerlerinden sorumluluk kalkıyor. Farz-ı kifaye olan bu görevi birleri yerine getirmezse o toplumun hepsi günahkar olur aleykümselam namlullah Ama birileri yerine getirirse diğerlerinden de vebal kalkar. Dolayısıyla farzı kifaye olan bu ilimleri eda etmek için Müslümanların bir kesimi bundan meşgul olur. Diğerleri de bunların ihyasısı, buna benzer ihtiyaçlar için yardımcı olurlar. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam bir sahabe geliyor diyor ki benim şu kardeşim diyor, Eyalan Resulü sürekli yanınızda. Yani sürekli ilim peşinde. İşte çoluk çocuğunun rızkı bu tip şeylerden geri kalıyor. Yani işimiz var, işimize yardıma gelmiyor, senin yanına geliyor Allah'ın Resulü diyor. Yani bu sürekli ilim peşinde. Şuna bir nasihat etseniz, nereden biliyorsun? Belki sen onun sayesinde rızıklanıyorsun diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bu aynı zamanda demek ki sahih ilmi gözetmek, bununla meşgul olan insanları ikame etmek, onların ihtiyaçlarını gidermek, bizati buna katılamayanlar, aynı zamanda bu kimselerin de rızkın artmasına bir vesiledir. Çünkü ilim bir rızıktır. İlim, dünyevi olarak da rızkı celbeden en baştaki vesilelerden. Zeyd bin Sabit radıyallahu anh'dan gelen rivayette Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. Kim bütün gayelerini, tasalarını tek bir tasa kılar, ahiret tasası kılar ise Allah Azze ve Celle onun işlerini toparlar. Dünya ona boyun eğerek gelir. Yani at Allah Azze ve Celle topluyor. Ve Allah onun zenginliğini kalbine koyar diyor. Kim de bütün tasalarını dünyaya yönelik kılarsa, yani bütün gayesi dünya, dünyada kazanmak, buna yoğunlaşırsa Allah onun fakirliğini iki kaş arasına koyar. Bir türlü e, doymak bilmez yani bu kimse. Ve Allah onun işlerini dağıtır diyor. Dünyadan kendisine takdir edilenden başka bir şey gelmez. Bu ifadeye dikkat edin. Kendisine yazılandan başka bir şey gelmez. Öbürüne yazılandan başka bir şey mi geliyor? Kader konusunda yazı iki türlü. Birisi her halükarda, mesela rızkı yazılmıştır, her halükarda bu rızık ona gelecektir. Helalden veya haramdan. Kişi helalden talep eder, helalden gelir, haramdan talep eder, haramdan gelir. Ama ona yazılan rızık o kimseye gelir. Bir de bazı şeyler vardır ki, mesela ömrü uzatan, sadaka vermek, belalardan koruyan, sıla rahim, ömrü uzatan, bunun gibi ilimle meşgul olmakta, ahiret işleriyle meşgul olmakta rızkı artıran sebeplerdendir. Yani, Allah Azze ve Celle ezelde şunu yazmıştır bu kuluna, eğer bu ilme talip olursa, ahiret işlerine yoğunlaşırsa, bunun rızkını şöyle şöyle artırın diye yazmıştır Allah Azze ve Celle. Yoğunlaşmazsa yok. Yani şartlı bir kader söz konusudur. Yine ezelde yazılandır bu. Diğerine yazılandan başka bir şey gelmez derken, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kastetti işte mutlak rızkıdır. Kişi, her can anne rahmine düştüğü zaman, ona ruh üflendiği zaman dört şey yazılır. Bu yazılan şeylerden birisi işte rızkıdır. İlme talip olana bu anne kanında yazılandan fazla bir rızık yazılır. Allah daha fazla bir rızık nasip eder bu kimseye. Bakın Enes bin Malik radıyallahu anh. Kaç yaşında verilmiş Allah Resulü'nün hizmetine? Altılı yaşlarda. 6 7 yani o yaşlarda karın tokluğuna Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam yanında hizmetkarını yapıyor. Enes radıyallahu an e, dünya hayatı bakımından çok bereketli bir hayat olmuştur. Yani tarihien inceleyin, çocuklarının sayısına bakın, torunlarının sayısına bakın ve hayatındaki berekete bakın. O dünya işleriyle uğraşmadı. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hizmeti neyse ona baktı. Bunun gibi örnekler çok daha fazla. Rızkı artıran sebeplerden yani tıpkı evlilik gibi evlenmek nasıl rızkı artırır? İşte kişinin çocuğunun olması nasıl rızkını artırır? Görünüşte öyle olmasa bile. Görünüşte sanki rızkını eksilecek gibi. Zahiri sebepler böyle. Yani ben evlensem, yani bir evliyim ikinci evlensen. Ben buna ekmek yediremem. Bir tane çocuğum var, ikincisini yapsam aç bırakırım. Hayır, senin elinde değil bunlar. Bilakis Allah Azze ve Celle onu rızkıyla gönderiyor. Bunlar bile rızık kapısıdır. Görünen sebeplerin aksine. Kişi işte dünya işlerinin peşinde koşmayıp da, ahiret işlerinin peşinden koştuğunda da görünüşte sanki bunlardan geri kaldığı için geliri falan düşecek zannedilir. Öyle değil işte. Allah Azze ve Celle buna bereketleri ihsan ederek e, bizzat onun yakasını kendisini toplamasını üstlenmiştir. Dünya peşinde koşan işinde dağıtmayı üstlenmiştir Allah Azze ve Celle. O dünya peşinde koşar durur. İki göz arasında fakirlik vardır. Dünyayı versen ona yine doymaz. Tıpkı Kossi'ye bir hadiste geldiği gibi oğlunun iki kap, iki tarla dolusu altını olsa bir üçüncüsünü ister. Onun gözünü ancak toprak doldurur. Yani İki aç vardır ki doymaz. Hadisinde işarettir bu da. İlme haris olan ve dünyaya haris olan. Bu iki aç doymaz. Dünya peşinde olan, dünya edindikçe bunun açlığı artar. Daha çok dünyalık elde etmek ister. İlme talip olan da böyledir. İlim elde ettikçe ilme olan ihtiyacını anlar, ee, cehaletini anlar, ne kadar çok ilme muhtaç olduğunu anlar, bir türlü doymaz. Birisi teşvik edilmiş, övülmüşken diğeri kınanmıştır, yerilmiştir. Burada hayırlı olana teşvik var. Evet, burada Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam işte e, mescide uzak olan bir yerden gelip giden kimse verin. İşte biz yakın olalım mescide diyorlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da böyle yapmayın da Bırakın adımlarınız çoğaldıkça sevabınız artsın diyor. Hayırlı olana teşvik ediyor. Ebu münzir Ubeyb'in Ka'b radyallarından gelen rivayette de bir adam vardı ki, evi mescide ondan daha uzak bir kimseyi bilmiyorum diyor. Yani o Medine'de e, Mescid-i Nebevi'ye en uzak ev bunun eviymiş. Bu kimse cemaati hiç bırakmazdı. En uzakta olmasına rağmen cemaatle namaza sürekli iştirak ederdi. Kendisine bir merkep satın alsan da, yani bir araba, satın alsam, binek satın alsam da karanlık ve aşırı sıcakta binsen. Bakın demek ki e, dinde kıyasa yer yok. Yani biz işte arabayla geliyoruz Mamak'tan falanca yerden. Tekerimizin döndükçe hesabı Öyle bir şey yok. Ayakla yürüdüğüne binek sen diyorlar. Yani bir merkebe edinsen o dedi ki evimin mescinin yanında olmasını istemem. ''Bırak yakın olmasın, çünkü ben mescide gidişimde ve aileme geri gelişlerimde adımlarıma sevap yazılmasını istiyorum.'' dedi. Sahabe bunu söylüyor. Bunun üzerine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam o kimseye, ''Allah senin için bunların hepsini bir araya getirdi.'' buyurdu. Başka bir rivayette, ''Mükafatını Allah'tan beklediğin şey sana vardır. Yani o sevap senin için söz konusudur.'' buyurdu. Bunu da Müslim mesacit babında rivayet eder. Bu aynı şeydeki gibi Cabir bin Abdillah radiyalanmadan işte e, binekler üzerinde bir cihat dönüşü veya cihat gidişi esnasında herkes binekle gidiyor. Cabir yal ayaklar üzerinde yürüyerek gidiyor. Komutan geliyor. işte bineğin var diyor. Yani bineğini elinde tutmuş yürüyerek gidiyor. Bineğin var. Neden bineğine binmiyorsun? Yani bineğinin bir sıkıntısı mı var? Diyorlar. Hayır diyor. Ben diyor Allah Resulü aleyhisselatü vesselamın Allah yolunda ayakları tozlanan kişiye cehennem haram olur. Dediğini işittim, bu yüzden böyle yürüyorum diyor. Yani hadise aynen ittiba söz konusu. E, binek üzerinde demek ki bu böyle değil. Binek kıyaslamıyor. Bu komutan ordunun ta başına geçiyor, diyor ki Ey cabir! İşte şeyin var, bineğin var, bineğinde uygundur. Neden bineğine binmiyorsun? Yani tekrar soruyor ki, onun vereceği cevabı oradaki herkes gitsin. O da bağırarak söylüyor. Ben diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah yolunda ayakları tozlanan bir kimseye cehennem ateşi haram olur dediğini işittim. Bu yüzden böyle. Bunun üzerine diyor, bunu işten kim varsa hepsi bineklerinden indiler ve yürüyerek gittiler. E, tarihe geçmiştir bu şu ifadeyle. O günkü kadar yaya bir ordu bu kadar kalabalık bir yaya ordu tarihte görülmedi. Yani o güne kadar görülmemişti diyor. Yani hepsi de buna ittiba ediyorlar. İşte bu sahabenin tabiinin, bu kimselerin Allah yolunda aziz olmalarının sebebi, düşmanlarına galip gelmelerinin sebebi işte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a yorum yapmaksızın, tevillere gitmeksizin ittiba etmeleridir. Yani yani e, Kevni olarak kainatta yürüyen, görünen sebeplere aldanmadan, bilakis Allah ve Resulü bizi ancak hayat veren şeylere çağırır. Allah ve Resulü hayat veren şeylere çağırdığı zaman, yani iman eden kimselerin bundan geri durması söz konusu olmaz ve muhakkak Allah kişiyle kalbi arasına girer. Evet, Abdullah bin Amr radıyallahu Allah da, Allah Resulü aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu, 40 çeşit haslet vardır ki bunların en üstünü birisine sahip sütünü içmesi için bir keçiyi ödünç vermektir. Keçiyi veriyorsun. Sen bunun sütünü sağ iç, faydalan diye. Kim de sevabını umarak yani karşılığını Allah'tan bekleyerek ve vaat edilen sevapların gerçekleşeceğine inanarak yani Allah bu sahabı vaad ettiyse, Resulü bu sahabı vaad ettiyse, ben ya Rabbim, senden bu sahabı istiyorum. Ve Allah'ın bu ecri vereceğine itikad ederek, bu inançla, bu hasletlerden birini işlerse, Allah onu kesinlikle cennete koyar. Yani böyle 40 tane haslet vardır diyor bu hadiste. Bunlardan bir tanesi de işte keçiyi ödünç vermek. Sütünü salsınlar, faydalansınlar diye. Bunu Bukhari hibe bağışlar babında rivayet eder. Adi bin Hatim radiyallahu anh'ten Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yarım hurma bile olsa sadaka vererek cehennemden korunun. Yarım hurma bile olsa. Bukhari ve müslim rivayet etmiştir. Diğer bir rivayette şöyle geliyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki Rabbiniz aranızda tercüman olmaksızın sizin her birerinizle konuşacak. Yani aranızda bir üçüncü kişi olmayacak. Her birerinizle konuşacak. O kişi yani konuştuğu kişi Sağına bakacak, ancak dünyada işlediği amellerden başka bir şey göremeyecek. Soluna bakacak, yine dünyada işlediği amellerden başka bir şey göremeyecek. Önüne bakacak, karşısında cehennemden başka bir şey göremeyecek. O halde, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam devam ediyor, o halde yarım hurma ile bile olsa sadaka vererek cehennemden korunun. Bunu da bulamayan, yani yarım hurmayı da bulamayan, Tatlı sözle, güzel sözle kendisini ateşten korusun. Evet, bu halde Müslim zekat babında rivayet etmişlerdir bunu. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamıdır. Yine Zümer suresi 22. ayetimiydi. Sözü dinleyip de en güzeline uyanlar diye ifade edilir. Sözlerin en güzeli yani Allah'tan bir ayetle, Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan sahih bir hadisle insanlara e, bir şey ulaştırmak, bir nasihat ulaştırmak, yarın bir hurma dahi bulamayan, maddi imkanı olmayan kimse hiç olmazsa e, bununla olsun, e, bu hayrı işlesin. Enes bin Malik radiyallahu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki, Allah kulunun bir şey yedikten sonra Kendisine hamd etmesinden, yani elhamdülillah demesinden veya bir şey içtikten sonra kendisine hamd etmesinden dolayı razı olur. Yani bu iyilikleri küçük görmeyin. Bunlar basit gibi görünen şeyler de olsa Allah'ı razı eden şeylerdir. Bir şey yedikten sonra elhamdülillah demesi, bir şey içtikten sonra elhamdülillah demesi. Bunlar da Müslim zikir bağımında rivayet eder. Ebu Musa Leşar radıyallahu anh'den Allah Resulü aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu. Her Müslümanın sadaka vermesi gerekir. Her Müslümanın sadaka vermesi gerekir. Dediler ki sadaka verecek bir şey bulamazsa ne buyurursun? Yani her Müslüman madem sadaka verecek ama hiçbir şey veremeyecek durumda olanlar var. Şöyle buyurdu. O eliyle çalışır. Hem kendisine faydalı olur hem de sadaka verir buyurdu. Buna gücü yetmez sene buyurursun? Yani çalışmaya da gücü yetmiyor. Yani bazı sahabeler vardı gerçekten buna benzer hadislerle amel edebilmek için. Ee, sırf Allah yolunda sadaka verebilmek için çalışırlardı. Yani kendinin şeyine değil yani e, ferdi kazançlar elde etmek için değil. Sırf Allah yolunda yani yaptığı işte bir iki salkın hurma için çalışıyor. O bir iki salkın da getiriyor. Mescid-i kapısını açıyor. Gelen geçen yesin diye. Bunun için çalışıyordu. Burada bu övülüyor işte. Buna da gücü yetmez ne buyurursun diyorlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam darda kalan ihtiyaç sahibine yardım eder buyurdu. Bu yardım illaki maddi olarak olmaz. Bazen bedeni yardım da olabilir. Buna da gücü yetmezse dediler. Buyurdu ki o iyiliği ve hayrı emreder. Emre bil maruf, nehyen, münker yani. Hayrı emreder. Bunu da yapamazsa ne buyurursun? Yani hayrı emretmeye, kötülüğü yasaklamaya buna da gücü yetmiyor. Ona ne buyurursun? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, kötülük yapmaktan uzak durur. Yani Hayır dokunduramıyor, bari kötülük yapmaktan uzak durursun. Bu da onun için sadakadır buyurdu. Bakın her Müslümana demek ki böylesi bir sadaka farzdır, gereklidir diyor. Şarttır, vaciptir diyor Allah Resulü Aleyhisselatıza. İşte parayla, malla mülklüye sadaka verebilen bunu yapar. Buna gücü yetmeyen çalışır, sadaka verir. Buna gücü yetmeyen işte darda kalana, ihtiyaç sahibine yardım eder. Buna gücü yetmeyen iyiliği emreder, hayrı söyler. Başkalarının hayr işlemesine vesile olur. Bunu da yapamıyorsa Bari başkalarına kötülüğünü dokundurmasın. Müslüman, diğer Müslümanları elinden ve dilinden selamette kılan kimsedir. Yani diğer Müslümanlar bunun elinden ve dilinden kötülük görmezler. Onları emin kılan kimsedir. <gülüyor> Muhacir, Allah yolunda kötülükleri terk eden kimsedir. Haram olan, münker olan işleri terk eden kimsedir. Yani bu hadisle birleştirecek olursak, hiçbir şeye gücü yetmiyorsa bu sadaka babından, en azından hiç kimseye zarar vermesin ve kötülükten de uzak dursun, kötülükte etmesin. Bunu da Bukhari ve Müslim rivayet ediyorlar. Riyadus Salih'in kitabının bu bölümünde yeni bir bab başlıyor. İbadetlerde ölçülü olma, dengeli ibadet etme. Allah izin verirse bunu bir sonraki derse bırakalım. Yani bu tamamladığımız bab Arifler'in hedefinde hiçbir iyiliği Allah rızası gayret etme bölümündeymişiz. Ondan sonra ömrün sonlarına doğru hayrı artırmaya teşvik, iyilikleri artırmaya teşvik bölümüydu en son okuduğumuz. Allah yolunda yapılan hiçbir hayrı yani küçük görmeyin. samiyetle Allah Azze ve Celle'nin rızasını gözeterek, Allah Azze ve Celle'den karşılık bekleyerek, yani niyetle yapın. Çünkü e, kitabın bu kitabın da başında, genelde muhaddislerin adet edindiği üzere kitapların başına niyet hadisini koyarlar. Çok önemli bir düsturdur bu çünkü. iyi anlaşılması gerekir. اِنَّمَ الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ Ameller, yalnız her amel değil, meşru olan ameller, dikkat edin. اِنَّمَ <gülüyor> الْاَعْمَالُ El-Amal, başındaki Elif-Lam takısı, meşru olan amelleri işaret içindir. Ameller ancak niyetlerle geçerlidir. Bin-Niyyat, ancak niyetlerle geçerlidir. Yani meşru amel olacak, kitabı ve sünnete uygun amel olacak. El-Amal deniyor çünkü. Yoksa bir kimse içkiyi güzel bir niyetle içse, bundan hayır bekleyerek içse, işte ben sarhoş olduğum zaman insanlara sövüp saymıyorum, sarhoş... E Kötülüğüm dokunmuyor, daha hale geliyorum veya uyuşturucu içtiğim zaman böyle mayışıp kalıyorum, kimseye bir zararım dokunmuyor. Böyle gibi yorumlar bile yapsa bu amelin kendisi fasit bir amel olduğu için bu hadisin kapsamına girmez. Bu hadiste kast edilen meşru ameller, kitap ve sünnete uygun ameller. Mesela nedir? Namaz gibi, abdest gibi, oruç gibi. Bu amelleri işleyeceği zaman kişi niyeti önemli. Niyet yoksa bu amel adetlerden farksızdır. Adet. Mesela elbise giyiyorsun, normalde adettir yani. Ama senin orada niyetin, mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine ittiba etmek olunca, işte sağından giyin, bir kimse sağdan giymeyi adet haline getirmiştir, hiçbir sevap alamaz. Ama niyeti Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a ittiba. Çünkü Allah Resulü bunu emreder. Sağından giyer, solundan çıkarır. Ayakkabı giymede çıkarmadı, hakeza böyle. Bunun gibi meselelerde. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine ittibayı niyet ederse adet olan şeylerden dahi sevap kazanır. Yemek yerken besmele çekmesi, Allah'ı zikretmesi, sıradan bir eylem, dünyevi bir ihtiyacı giderme olan bir eyleme dahi ibadet konumunu kazandırıyor. Ecir aldırıyor insana. Besmele çekiyorsun, önünden ye diyor, önünden yiyorsun Allah Resulü'ne icabeten, saline Sağ eline yer diyor, sağ eline yiyorsun. Sarık sar diyor. Çünkü diyor, ben diyor meleklerin simasının sarıklar olduğunu gördüm diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Size de sarıklar tavsiye ederim diyor. Kişi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a benzemek için sarıktan ecir alıyor. Ve bütün sahabeler e, sarık sarıyorlardı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sarıklıydı. Müşrikler de sarıyor olmasına rağmen sarıklıydı. Yani İslamında bir e, onayladığı fiil olmuştur. Ve böyle Avrupalaşma Batılılaşma, kafirlere benzeme, onlara e, kendini bir çeşit kompleks duygusuyla benzetme düşüncesine girmiş, yenilmiş toplumlar sebebiyle Müslümanların arasına kafirlerin kıyafetleri girdi. İlk olarak Osmanlı döneminde işte fesler, Yunan kafirlerine benzeyerek fesler giyildi. İşte takım elbiseler, pantolonlar, kafir kıyafetleri Müslümanlar arasında da görülmeye başlandı. Sonrasında işte Putkafa Kemal'in devrimleriyle İslami olan her şeye bir harp açıldı. Yani kadınların tesettürü bile baştan buna güç yetiremediler tamamen iptal etmeye de. Sadece bazı kadınlarda, sosyete denilen kadınlarda bir moda başladı Fransız giyimi. <gülüyor> Müslüman kadınların tesettürünü de önce pardesüler. Bu da Fransız şeyidir. Fransız modasıdır. Pardesüler alternatif koşuldu. Onun üstünde işte başörtüsü falan. Kadınlar bu şekilde de e, çıkma alternatifiyle asli tesettürden uzaklaştırıldı. Bugün tamamen e, açılsa bu kadar zararı olmayacak derecede bir kapalılık maalesef söz konusu olmaya başlandı. Tesettür bu şekilde reforme edildi. Erkeklerin kıyafetleri de işte pantolonlarla ve e, Fötür Şapka Kanunu var, uygulanmasa da bu şapka kanunuyla ve buna benzer şeylerle İslami görünümün Müslümanların hayatından çıkarılması arzulandı. Bilakis biz burada alemlere rahmet olarak göndermiş Allah Resulü ve sana benzemeyi, hele bir de burada emir varsa, teşvik varsa, tavsiye varsa, kim bir kavme benzerse onlardandır gibi yasak içeren bir tehdit varsa, Burada durum daha da ciddi bir hale geliyor. Kişi bu gibi sevapları da basit görmemeli. Yani farz olan bir şey kafirlere muhalefet etmemiz. Ve kafirlere muhalefeti kendimizin belirlediği şeylerle değil. Eğer Allah'tan ve Resulü'nden gelen deliller varsa, mesela Allah Azze ve Celle kitabında, dinlerinde fırka fırka olan, gruplara ayrılan, kitab ehli gibi olmayın diyor. Bu konuda onlara benzemeyin. Mezheplere ayrılmayın, tarikatlara ayrılmayın. Cemaatlere, gruplara bölünmeyin. Hep birlikte toptan Allah'ın ipine sarılın, kitaba ve sünnete sarılın. Allah bunu emrediyor. Onlar gibi olmayın diyor. Kalpleri katılaşanlar gibi olmayın diyor. Yani onlara benzemekten Allah kitabında yasaklıyor. Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam umumi olarak bu hadisinde genel bir ifadeyle kim bir kavme benzerse onlardandır buyurduğu gibi bazı e, kısmi meselelerde de işaret etmiştir. Mesela sakalı serbest bırakmayı emretmiş, eğer kısaltırsanız meclislere benzersiniz, bıyıkları uzatırsanız Yahudilere benzersiniz, sakalları keserseniz kafirlere benzersiniz, onlara benzemeyin, müşriklere benzemeyin diyerek bazı amellerden e, bizatihi yasaklamış. Evlerin önüne mesela pislik biriktirmeyi, e, yani temizliğe dikkat etmeyi. Bunlar, çünkü bu tür şeyler temizliğe dikkat etmemek, bu da kafirlerin amellerinden. E, evde süpürüntüler toplamayı, yani pis bırakmayı. Bu konuda da onlara benzemekten yasaklıyor allah <gülüyor> Teala. Selamlaşırken elle işaret etme, başla işaret etme gibi konularda, giyim konusunda, şalvar giyme konusunda, izar giyme konusunda, bunların hepsinde teker teker Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan hadis gelmişse, bizim burada işte bugün kafirler de sakal bırakıyor. İşte komünistler de sakal bırakıyor. Yahudiler de sakal bırakıyor diyerek başka türlü yorumlara girmemiz söz konusu olamaz. Çünkü e, dinlerinin aslına onlar ittiba ettiklerinde bu böyle değil. Kendi dinlerine muhalefet edip de onlar Müslümana benziyorsa bu bizim suçumuz değil. Yani bir kafir tutup Müslümana benzerse mesela bir kafir şalvar giyse veya Afgan takımı giyse entari giyse, başına sarık sarsa biz bunları terk edecek değiliz. Yani aslı biz kaybetmeyiz. Bugün maalesef bunu yapıyorlar. Adam çıkmış diyor ki işte bugün kafirler de sakal bırakıyor. Onlara muhalefet için ben sakalı kesiyorum diyor. Yani bu e, ahmaklıktan başka bir şey değil. Bizim için Allah'a ve ahiret gününe iman edenler için en güzel örnek Allah'ın Resulü'ndedir, diyor. Allah Azze ve Celle Ahzab 21. ayetinde. Biz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı örnek almak durumundayız, öyle ya da böyle. Ve e, hayırlardan hiçbir şeyi ister farz, ister nafile e, böyle ayrıma gitmeksizin e, küçük görmeden gücümüzün yettiğince yapmaya teşvik etmiştir Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Çünkü ileride öyle bir hal gelir ki başına mesela bugün elhamdülillah bu cemaat genç sağlıklı insanlar mesela başında bir rahatsızlık olur çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sıcak bir vakitte bir hasta ziyaretine giderken saat bin Ubade'ye ziyarete giderken yalın ayak başı açık bir vaziyette o şekilde gidiyorlar sıcağın tesiriyle yani bugün sarık saramıyorlar o vaziyetteyken bunun gibi Aşırı sıcak olması veya sıhhi bir takım razluklar olması sebebiyle yarın bir gün sarık sarmak istersen de saramayacaksın belki. Yani bedavadan ecir kazanacağım bir şey bu. Artı İslam ile izzet bularak başkalarından yani gayri İslami unsurlardan teberri edeceğim bir şey. Bu gibi fırsatlarda kaçırmamak lazım işte bu müstab olan bir şey. Müstab bir emir. Dolayısıyla yapsam da olur, yapmasam da olur gibi düşünmeyin bu gibi şeyleri. Ee, yapamadığımız, gücümüzün yetmediği nice hayırlar var. Yani imkanımızın olmadığı, maddi ya da manevi olarak. Eğer biz yapabildiklerimizi yaparsak, yapamadıklarımızdan Allah'ın bizi, Ya Rabbi, biz imkanımız olduğu sürece, gücümüzün yettiği her şeyi sana itaat için, Rasulüne ittiba için, ''Yapmaya çalıştık, elimizden gelen buydu, şu yapamadıklarımızın da sevabını senden istiyoruz.'' diyebiliriz. Yani yapamadığımız şeyler var bugün e, teknik imkansızlıklar sebebiyle. Eğer bunlar yapmazsak, Allah'ın bizi onlardan da sorumlu tutması söz konusu olabilir. Sen bunu yapabiliyordun, niye terk ettin? Yani insan her fiilinde iki şeyden birine muhatap. Ya Allah Resulü'nün yaptığı gibi yapacak veya nefsinin, canının istediği gibi, hevasının istediği gibi yapacak. Neden biz hevamızın istediği gibi davranalım ki eğer bunun ucunda böyle bir sahip varsa? Evet, Allah yardımcımız olsun. Bir sonraki derste inşallah e, ibadetlerde ölçülü olma babıyla devam edeceğiz. Subhaneke ve bihamdik ve eşhedü enle ilahe illan tevateke la şerikelek ve estağfurke ve Allah'a emanet